1604 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in ümmetine dua etmeleri ve Allah Teala'nın da ona ümmetin hakkında seni razı edeceğiz buyurması. Evet, Hazreti Peygamber bir gün İbrahim a.s.'ın ey Rabbim, onlar putlar, insanlardan birçoğunu saptırdılar, Artık bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse onun yaptıklarına karşı. Şüphesiz ki sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin İbrahim 14. Sur 36 sözleriyle İsa a.s